Cünüp değilken gusül abdesti alırsak suyu israf etmiş olur muyuz? Şimdi efendim israf etmiş olmaz. Yani boy abdesti yani kişi, dedim ki iki güne bir boy abdesti alıyorsa ki haftada bir normalde alınmalı, her Hı. gün de alabilir. Yani bazı insanın vücudu, saçları yağlı olur her gün alabilir. Yani her gün aldı diye israf olmaz. Yani boyapta sizi aldı diye israf olmaz. Boyapta alırken suyu keyfi mesela musluğu açık tutarak boşun akmasını sağlamaması yani. gerekiyor. Evet.